Her şey mantığa uymaz. Mantığir değil mi aşk kalkar orada. Aşk mantığı da aklı da kurban eder. O ben mantıklı çalışacağım böyle bir devriş olmaz. Aşık olmaz yani, aşık olmaz. Ya, i̇nsan bir kızı sever mi? Aşkı mecazi de o fırtına havada gider kapısında da durur, göreceğim diyor. Solda donar orada. Bu aklar mı bu? Hasan durdu, biz de durduk.